Bismillahirrahmanirrahim. Bu Bakara suresinin 11. ayeti. Ve qīla lahum la tufsidū fil arḍi qālū innemā naḥnu muṣliḥūn." Onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın, bozgunculuk yapmayın denildiği zaman derler ki biz sadece ıslah edicileriz. Fesat çıkartmıyoruz. Ve kavluhu ve izā qīla lahum la tufsidū fil arḍi yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiği zaman sözüne gelince nasıl fesat? Fesat çıkartmayın. Burada açıklıyor Bil muhadaati bil müminin Müminleri aldatarak fesat çıkart Ve izharil muvafakati lehum bil gavli Söz ile onlarala Beraber olduğunuzu ortaya koyup Ve izmaril hilafi lehum bil galbi Ve kalbinizle bunun zıttını Gizleyerek ve istihzai Bihim onlarla dalga geçerek indel halveti. Yalnız kaldığınızda Müminlerle dalga geçerek Vel gavlü fihim bima la yelegu Bihim. E, yelegu uymak Oturmak. La yelegu uymayan. Yani yani müminlere uymayan, onlarda bulunmayan bir takım şeylerle onlarla dalga geçmek biçiminde ne yapmayın? Fesat çıkartmayın. Ve ibadeti gayrillah ve Allah'ın dışındakilere ibadet ederek yeryüzünde fesat çıkartmayın şeklinde açıkladı. Ve eyyü fesadin ekberu minhaza. Hangi fesat bundan daha büyük olabilir? Diye soruyor. Ve kavlihu galu innema nahnu muslihun. Biz ıslah edicileriz sözüne gelince nasıl ıslah ediyoruzu açıklamış. Bir izharil muvaffakati kavli biz müminlerin durumlarına söz ile muvafakat ederek ıslah edicileriz demek istiyorlar